Auzu billahi minash shaytanir racim bismillahi rrahmani rrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala rasulina muhammadin ve ala alihi ve sahbihi ve man sara li nahjihi wa man ittabahu bi ihsani yawmiddin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli allahum allimna ma yanfa'na wa mfa'na bimuallamtana wa zidna aliman birahmatike ya arhamar rahimin amma bat. Allah nasip ederse Mesailül Cahiliye adlı Risale'nin Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın yazmış olduğu Risale'nin 36. Cahiliye ait özelliğini şerh etmekle dersimize devam edeceğiz inşallah. Es-sadisetu ve 36. Cahiliyenin özelliği, şirk ehlinin özelliği ve vasfı مَسَبَّتُ الدَّهْرِ Vakti, zamana, insanoğlunun sövmesidir diyor. كَقَوْلِهِمْ Şöyle söylemeleri gibi وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ Bizi zamandan başka bir şey helak etmez. Câsiye suresi 24. ayet-i kerimesi getirmiş ve 36. özelliği burada şey tamamlamış. Şimdi burada Allah azze ve celle'nin subhanahu wa taala'nın ayeti-kerimede belirttiği zamandan başkası bizi helak etmez sözü, kafirlerden dirilişi inkar eden taifenin sözüdür. Geçen hafta buna değinmiştim. Bu çok azdır insanlar arasında bu küfür çeşidi. Bu yüzden ateistlere dehri denmiştir. Çünkü ateistler zamanla yok olacaklarına inandıkları için Arapça dehir de zaman manasına geldiği için ateistlere dehri denmiştir. Ulema tarafından bu silah kullanılmıştır. Ve Allah Azze ve Celle Subhanahu wa Taala bu tarz kafirlerin azgınlıkları, günahları sebebiyle Allah'ın onların kalplerine mühür vurduğunu, kulaklarına ağırlık indirdiğini, gözlerine bir perde indirdiğini anlattıktan sonra, onların sözlerini bu Câsiye 24'te şöyle naklediyor: Vakalu mähiye illa hayatü net dünya. Dediler ki bizim dünya hayatımızdan başka hayatımız yoktur. Nemu'tu lanahya. Ölürüz diriliriz. Yani böyle gelmiş böyle gider. Manasında söylediler. Vama yuhlikuna illa dhr. Bizi zamandan başkası helak etmez. Dediler. Şimdi burada Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'ın 36. özellik olarak insanın zamana sövmesi diye açtığı baptaki asıl hücceti, asıl delili kendisinin zikretmediği ama alüsini şerhe eklediği şu hadis-i şeriftir kardeşler. İmam Müslim'in sahinde tahriş ettiği hadis-i şerifte diyor ki, Yasub يَسُبْ بَاَحَدُكُمُ Dahr'a, Sizden kimse zamana sövmesin. فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ şüphesiz Allah zamandır yani burada tabi hadisin algılanması noktasında şarihler çok izahlar getirmiş şimdi onu anlatacağım inşallah yalnız e, aynı manada başka rivayetler de var onları da nakledeyim mesela Ebu Davud'un ve Hakim'in gene rivayet ettiği Allah subhanehu ve teala dedi ki yuzeyni beni Adem Adem oğlu ne yapar? bana eza eder yakul der ki ya haybe't-tehri. Fela yekul ahadukum ya haybe't-tehri. Ey zamanın işte yani bu bir küfür, hakaret şeyi. Kahrolası felek gibi mesela. Hani insanlar böyle kullanır ya. Ah işte kader. Şöyle kader mesela. Yani zaman, kader, felek bunlar hep Allah'ın takdir ettiği şeylerdir. Diyor ki ne bilsam sakın sizden biri böyle söylemesin. Ee, özür dilerim. Hadis-i Şerif'te, Hadis-i Kudsi'de Allah Subhanahu ve Teala söylüyor. Fe in yeneddehrü şüphesiz ben zamanın ukallibu <gülüyor> leyleh leylahu ve Ben onun gecesini ve gündüzünü değiştiririm. Yani bunu takdir eden alemler Rabbi Allah Subhanahu ve Teala'dır. Gene Hakim Sahih'inde tahric etmiş. Diyor ki: "Yekulullah Azza ve Cel" Allah Subhanahu ve Teala dedi ki gene Hadis-i Kudsi naklediyor. İstekradtu abdi felem yukridni. Ben kuluma borç verdim ama kulum bana borcu vermedi. Wa hatema ni abdi ve huve Kulum da farkında olmadan, bilmeden bana sövdü. Ve yakul ve dehruhu ve Yani ben bu bir deyim tekrardan Araplarda. Yani az önce söylediğim ben şimdi tam karşılığını veremiyorum çünkü bu deyimlerin Türkçede karşılığı yok. Ee, kahrolasıca felek haşa işte kader, zalim kader buna benzer sövme ifadeleri bunlar. Buna benzer sövme ifadeleri. Gene Beyhakî'nin rivayet ettiği başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam diyor ki: "Vala tesubud dahra, zamana sövmeyin." Galalallahu azze ve celle. Allah Subhanahu wa Teala dedi ki: "Enel eyyam ve leyali Ben günlerim ve gecelerim, onları yenilerim. Ve ubliha ve ati bi muluk." Yani bir ben onların her birinin ardından mülklerinin ardından mülkler getiririm diye Allah subhanahu teala hadis-i kudsi de söyledi. Şimdi bu ve buna benzer genel naslar, güzel kardeşlerim, bunlarda irade edilen manalar vardır. Ben zamanım, ben işte geceyim, gündüzüm gibi Allah subhanahu teala'nın hadis-i kullandığı ifade, yani ben onu takdir edenim, ben onu insanlara takdir edenim, yani insan benim yarattığıma, yani insan benim takdir ettiğime sövmekle aslında bana sövmüştür demektir bu. Yani bu zaten vardır. Yani düşünün ki insanların örfünde siz bir iş yapmışsınız. Yaptığınız iş ortaya çıkan şey biri tarafından sövülüyor. Biri tarafından hakaret ediliyor. Biri tarafından aşağılanıyor. Bu aşağılama, hakaret ve sövme bu şey üzerinden onu yapanadır aslında. Allah Azze ve Celle Subhanahu wa Taala da bunu anlatmaya çalışıyor. Yani Adem oğlu kadere küfretmeden önce, fele küfretmeden önce bu tarz cahili sözlerle, lafızlarla önce onu takdir eden Allah'ı hatırla. Çünkü o benim, ben takdir ettim diyor. Dolayısıyla da ona sövmen bana sövmendir diyor Allah Subhanahu wa Teala. Bakın buna benzer ifadeler var. Bak ben kuluma borç verdim, o bana borç vermedi diyor. Öyle mi? Hatta şu ayeti kerime indiği zaman Mân zenn allazî yukridu'llâhu qardan güzel bir borç verecek ki Allah yaptı o infakı, verdi o borcu kat kat arttırıp ona geri versin. Yahudiler dediler ki: "Nahnu aghniya, vallahu fakir. Biz dediler: "Zenginiz, Allah fakirdir." dediler Yahudiler Allah diyor: "Hulle Elleri onların bağlansın. Lanet olsun onlara. Asıl eli kapalı olan, asıl cimri olan onlardılar Allah bana borç verin derken borcu ihtiyacı olduğundan değil, sen vereceksin Allah da misliyle kat kat arttırıp sana verecek. Allah'ın dinine, Allah'ın dininin maslahatına, Allah Azze ve Celle'nin bu Resullerle gönderdiği davetin yayılması adına sen malını infak edeceksin ki Allah da sana versin. Mesela baskı hadis-i şerifte diyor ki, kıyamet günü Allah Subhanahu Wa Taala diyor ki ben hasta oldum, sen beni ziyaret etmedin ey oğlu. Allah hasta olur mu haşa? Olmaz. Kastettiğini Zaten soruyor kul. Ya Rabbi nasıl hasta oldun? Falan benim kulum hasta olmuştu. Sen onu ziyaret etmedin hasta olduğunda. Onu ziyaret etmemekle beni ziyaret etmedin. Yani zamana sövmekle hani dedik ya bir şeyi takdir eden, bir şeyi yapana sövmek, onu aslında bir şeye sövmek aslında onu yapana sövmektir. Aynı mantaliteyle Allah Azze ve Celle Kendisine kul olan, kendisine hakkıyla ibadet eden bir kulunu ziyaret etmeyeni kendini ibadet etmemiş sayıyor. Anlaşıldı mı? Bu yüzden e, bu, hatta Kitab-ı Tevhid'de Muhammed bin Abdülvahab, Kitab-ı Tevhid e, isimli kitabında da başlık açmıştır. Zamana sövmenin nehyedilmesi babı diye. Orada bu hadisleri uzun uzadıya da kendisi getirmiştir şeyhin. Allah şeyha rahmet etsin diyoruz. Bu dediğimiz gibi geçen hafta üzerine uzun durduğumuz için çok tekrar tekrar konuşacağımız bir mesele değil. Dehrilerin, ateistlerin şüpheleri ve küfürleri birçok zaman e, diliminde zayıf, güçsüz ve cılız bir halde olmuş. İnsanlar çoğunu yapmamışlar, iltica etmemişler bunlara. Es-sabi'atu ve 37. özellik İdafetun amillahi ila gayrihi Allah'ın nimetini Allah'tan başkalarına izafe etmeleridir. Allah'ın nimetini Allah'tan başkalarına izafe etmeleridir. قال الله Allahu Teala dedi ki Yarifuna ni'metallahi summayunkirunaha ve aksaruhum'l kafirun. Allah'ın nimetini bilirler de sonra olana körlük ederler. Şüphesiz onların çoğu kafir olan bir kavimdir diyor Allah azze ve celle Subhanahu Teala Nahl suresi 83. Ayeti i kerimede. Şimdi biz 81'den burada Şeyh sadece bu ayeti getirdi ve 37. özelliği burada tamamladı. Biz şimdi ayetin iki ayet gerisine gideceğiz. 81, 82 ve 83'i okuyup burada gene neyi kastetmeye çalıştığını, cahiliyenin hangi özelliğinden bahsettiğini anlatmaya çalışacağız. Allah ayeti kerimede diyor ki bu 81. ayeti kerimede Nahl suresinde. وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ اَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَاب۪يلَ Taqikumul harra ve sarabil taqikum Allah azze ve celle size dağlar, o dağlarla beraber korunup saklanacağınız mağaralar, oyuklar, taşlar bu gibi yani yeryüzünde var olan gücümüzü koruyacağımız, orada saklanacağımız, yaşayabileceğimiz şeyler yarattığından bahsediyor. Kezalike yutimmi ni'amatehu işte Allah nimetini böyle tamamlar. Aleyküm, sizin üzerinize, ''le'allekum tuslimûn'' Umulur ki bu nimeti görür de teslim olursunuz. Umulur ki bu nimeti görür de teslim olursunuz. ''Fein <gülüyor> tevellew'' Eğer yüz çevirirseniz, yüz çevirirseler, ''Feinneme aleyke el belâhul mûbîn'' Sana düşen apaçık bir tebliğdir, başka bir şey değildir. ''Ya'rifûne ni'amete Allah'ı'' Onlar Allah'ın nimetini bilirler. ''Thümme yunkirûneha ve aktherhumul kafirun. Sonra da onu inkar ederler. Onlar çok kafirdiler. Bakın Nahl Nahl suresi 81. ayet kemede Allah Subhanahu ve Teala'nın biz size nimetimizi böyle tamamlarız umulur ki şükredersiniz ifadesinden biz kullar şunu anlamamız lazım. Biliyorsunuz fıtratın gereği olarak Allah azze ve celle'nin bizi yarattığı yaratılış gereği olarak bize iyilik yapana bize iyilik yapana sevgi beslemek Hürmette bulunup ona ihtiram etmek gibi bir fıtratımız vardır bizim. Bu bizim fıtratımızda var olan şeydir. Allah bizi bu fıtrat üzere yaratmıştır subhanahu wa ta'ala. Hatta insanların sözleri vardır ki derler iyilik yap çünkü insanoğlu iyiliğin kölesidir. Yani bir iyilik yaparsın bir insana o iyilik sebebiyle tabi zalim değilse tabi nankör değilse tabi hain değilse fıtratını bozmamışsa iyiliğe karşı bir teşekkür etmesi gerekir öyle değil mi? İyiliğin zilletini, zelilliğini o ok, e, iyiliği veren makama karşı görmesi gerekir. Allah Azze ve Celle de bize nimetler vermiş. Kitabında bu nimetlerini sayıyor. Bak bu nimetleri görün ve Rabbinize teslim olun. Bu nimetlerin, bu iyiliklerin şükrünü, teşekkürünü yerine getirin diyor Allah Subhanahu Wa Teala. Çünkü insan önce, biliyorsunuz şükrün mertebeleri var değil mi? Şükrün, şükrün ilk mertebesi nedir? Allah'ın nimetini kulun bilmesidir. Allah'ın nimetini kulun bilmesidir. Allah bana gençlik vermiş. Elhamdülillah. Allah bana zeka vermiş. Elhamdülillah. Kul bunu hep kendinde düşünecek. Allah bana ne vermiş? Güzel mal vermiş. Elhamdülillah. Allah bana ne vermiş? İlim vermiş. Elhamdülillah. Allah bana ne vermişse? Allah bana evlat vermiş. Allah bana eş vermiş. Allah bana ev vermiş. Allah bana vermiş de vermiş. Sağlık vermiş ya hiçbir şey yoksa. Öyle mi? Sağlık vermiş, hastalıktan afiyete kılmış, beladan, musibetten afiyette kılmış. İnsan Allah'ın nimetini bilecek ki şükrün birinci mertebesi gerçekleşsin. Şükrün ikinci mertebesi kulun bunu itiraf etmesidir. Bildi, bilmek nereyin amelidir? Kalbin. Kalp bildi, Allah bu nimeti verdi. Şükrün birinci kademesi. ikinci kademesi ne var? Orada itiraf var. Biz bunu nerede görüyoruz? Seyyidül İstihfar'da görüyoruz. Nedir Seyyidül İstihfar? Nebi Salas'ın sahibi bir hadiste kim bu duayı geceye ulaştığında yapar, o gece ölürse cennete girer. Kim sabahladığında bu duayı ihlasla yapar, ölürse o gün cennete girer diyor. Nedir o? Allahumme ente rabbil la ilaha illa ente halaqtani Allahum sen benim Rabbimsin beni yarattın. Ve ene abduke ve ana ala ahdike ve vaadike Allah'ım ben sana verdiğim söz, ahit ve vaat üzerineyim gücüm yettiğim kadar. Senden korkabildiğim kadar. Ben vadim ve ahdim üzereyim. Sonra diyor ki devamında Ebu leke aley Ebu leke bi nimetike alayya. Ben senin benim üzerimdeki nimetini ikrar ediyorum. İtiraf ediyorum. Şükrün ikinci mertebesidir. Allah Resulü birçok duasında Rabbinin nimetlerini tek tek saymıştır, itiraf etmiştir. Tövbenin şartı içinde bir şarttır gene bu aynı şekilde. Bu şükürün ikinci mertebesi itiraf. Üçüncü mertebesi de artık itaat. Zaten o malum maruf olan herkesin bildiği şey. Peki burada bu cahiliyenin özelliği nedir kardeşler? Onlar Allah'ın nimetini bilirler de ne yaparlar onu? Allah'tan başkasına ne yaparlar? Nisbet ederler. Mesela burada İbn-i Cerret Taberi tefsirinde bu ayeti kerimeyi, Nahl suresi 81, 82 ve 83. ayeti kerimeleri tefsir ederken Mücahid'den şu görüşü naklediyor. اَنَّهُ قَالْ Mücahid dedi ki, inkaruhum اِيَّهَا قَوْلُهُمْ Onların inkarları şu sözleriydi. وَرِثْنَاهَا min آبَائِنَا Biz babalarımızdan bunları miras aldık diyorlardı. Tamam babandan miras aldın da o babayı sana takdir eden kim? Allah. O malı sana takdir eden kim? Allah. Yani sana gelen o nimeti takdir eden alemlerin Rabbi Allah subhanahu Gene ta taberi tefsirinde Avd İbn Abdullah'tan naklediyor. Ennehu kal. Dedi ki müşriklerin o cahiliye ehlinin, küfür ehlinin inkarları şöyle demeleriydi. En yekûl el-recul lew fulânu esâbeni kezâ ve kezâ falan olmasaydı bana şu isabet ederdi bu isabet ederdi demesidir. Ve lew fulânu lem usib kezâ ve kezâ Falan olmasaydı bana şu ve bu isabet etmezdi sözüdür. Oysa ki sana isabet eden ve etmeyen şeyler Allah'ın takdirindedir, Allah'ın kaderindedir. Yoksa falanın veya filanın hürmetine değildir. Allah Azze ve Celle takdir etmiştir ve bunu itiraf etmemizi ister Allah Subhanahu Teala Azze ve Celle. Tabi bunun günümüz cahili ehlindeki biliyorsunuz biz her zaman cahiliyenin... Ee vasıflarını ve özelliklerini anlatırken, günümüz cahili ehliyle de benzer ortaklıklarını, benzer vasıflarını ortaya koyuyoruz. Değil mi? Bugünküler hangi noktada Allah'ın nimetini Allah'tan başkasına nispet ediyorlar? Mesela sen olmasaydın diye meşhur reklamları var değil mi? Atatürk'ü övüyorlar. Sen olmasaydın biz yok olurduk sanki... Bizim varlığımız adamın varlığına bağlı. Bizim varlığımız Allah'ın dilemesine bağlı kardeşim. Kimse kendini nimetten saymasın. Adam biri sen olmasaydın da olurduk diye ilan verdi diye ortalık birbirine karıştı. Tabii ki o olmasaydı da olacaktık. Allah diledi. Ama müşrikler hiçbir asırda değişmiyorlar. Adam varlığı gibi Allah'ın ona takdir ettiği nimetini kendi putu Atatürk'e nispet ediyor. Cahiliyehli hiçbir zaman değişmiyorlar. Her zaman aynılar. Biraz şekilleri, taptıkları değişiyor, tipleri değişiyor, vakti, zamanı değişiyor ama söyledikleri şey, yaptıkları şey, gittikleri yol hepsi aynı. Hiçbirinde en ufak bir değişiklik söz konusu değil kardeşlerim. Dolayısıyla bu cahiliye ehlinin vasıflarından bunun açık bir örneği daha var. Gene Vakıa suresinde. 81 ve 82. ayet-i kerimelerde Allah subhanahu ve Teala söylüyor. en رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ Yani siz rızkınızı kılıyorsunuz yalanlamayla. Başkasına nispet ediyorsunuz rızkınızı. Şimdi bu ayet-i kerimenin tefsirinde de gene bazı hadisler getirmişler. Meşhur bir kıssa var. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ordusuyla beraber sefere çıktığı zaman seferde iken geceliğin yatıyorlar. Sabah kalktıklarında yağmur yağıyor. Sabah kalktıklarında yağmur yağınca bu ayetin tefsirinde naklediliyor bu kıssa. Diyor ki bazıları mutirne bi naui kaza. Şu yıldız sebebiyle yağmur yağdı. Şunun sebebiyle yağmur indi. Aralarında konuşuyorlar. Ve İbn Abbas diyor ki o kıssayı kendisi anlatıyor. Müteranne salahdir Resulullah sallallahu aleyhi ve bu kısa peygamberin döneminde olduğunda yağmur yağdığında fakal aleyhissalatu vesselam peygamberimiz dedi ki asbaha minennasi şakirun ve minhum kafirun insanlardan bir kısmı mümin sabahladılar bir kısmı kâfir sabahladılar galu dediler ki hadi rahmetun vadaha Allah bu Allah'ın bize koyduğu rahmettir takdir ettiği rahmettir dedi bir kısım وَقَالَ بَعْدُهُمْ Bazıları da dediler ki لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا Şu yıldız sebebiyle bize yağmur yağdı dediler. فَقَالَ نَزَلَتْ هَا Bu ayet indi diyor. Vaka suresi 82. ayeti kerimeyi okuyor. Bu tecalûne rızkakum ennekum tukedlibun. Rızkınızı başka şeylerde kılıyorsunuz ve yalanlıyorsunuz ifadesini ortaya koydu. Şimdi bakın bu kıssada bir kısmının kafir, bir kısmının mümin olmasının sebebi, güzel kardeşlerim, insanların Allah'ın nimetini yıldıza, gök olaylarına nispet etmesidir. Yağmur Allah'ın yeryüzüne indirdiği rahmetidir. Müşriklerin her zaman dedik ki inançları çelişki içerisindedir. Yağmur yağdığı zaman bulut indirmiştir, yıldız indirmiştir. Yok işte elektronlar, nötronlar, şunlar bunlar bir araya gelmiş de sıcak hava, soğuk hava ile bilmem kaçıncı kilometrede, göğün bilmem kaçıncı mertebesinde bir araya gelmiş, bulut olmuş. Bulut da yoğunlaşmış, buharlaşınca suya dönüşmüş, yağmur inmiş. Bunun gibi Allah'ın rahmetini bağladıkları, Allah'a değil de sebeplere nispet ettikleri konuşmalar duyarsınız. Ama Allah yağmuru kesti mi? Yeryüzüne kuraklık gönderdi mi? Layık devletin bile Barajlarda su bitince layık, dinsiz devletin bile imamlarını, paralı askerlerini yağmur doğasına gönderdiğini görürsünüz. Yani şirk ehlinin, cahiliye ehlinin hayatı her zaman çelişki içerisindedir. Yaptıkları, ettikleri, inandıkları şeyler her zaman tutarsızlık içerisindedir. Hiçbir zaman hiçbiri birbirini tutmaz. Dolayısıyla burada tabi hadisi şöyle algılamak lazım. Hadiste diyor ki bir kısmı kafir, bir kısmı müslüman oldu. Yani bir adam derse ki işte şu yıldız sebebiyle vesilesiyle yağmur indi. Bu küçük şirk babındandır. İslam ıstılahında, şeriatın ıstılahında bu küçük şirk babındandır. Büyük şirk babından değildir. Adamı kafir yapmaz. Ama insan itikat ederse ki o yıldız olmadan o yıldız olmadan yağmur inmez. Yağmur inmesinin temel kaynağı, masları sebebi o yıldızdır. Bu büyük şirk koşan bir kafirdir. Yani bazı buna benzer durumlar vardır ki bunlar kişinin itikadına, kastına bağlıdır. Bunun küçük veya büyük şirk olması. Mesela Zat-ı Envat kıssası vardır. Meşhur hadis-i şeriflerde var olan. Teberrük meselesidir. İnsan bir şeyden bereket umar. Bereket umar Zat-ı Envat'taki gibi. Dediler ki İceallene Zat-ı Envat. Bize de ey Allah'ın Ressul bir zatı envat kıl dediler. Peygamber de dedi ki, Kultüm kemal kaled benu Beni İsrail. Beni İsrail'in dediği gibi dediniz. Onlar da ne demişlerdi? İc Allana ilahen kemelahum alihâ. Onların ilahları olduğu gibi sen bize de ilahlar kıl. Onların ilahları olduğu gibi bize ilahlar kıl. Peygamber bundan bunu kıyas etti birbirine. Oysa ki baktığınızda zatı envatta talep ettikleri, bereket bekledikleri şey zahdiz zatında büyük şirk değil küçük şirktir. Niye? Ağacın kendisi fayda veriyor diye itikat ederse bir adam ağaca ibadet etmiş olur. Ama itikat eder ve inanırsa ağaç haddi zatında adama fayda vermez. Allah onu bereketli kıldığı için o bereketten insan bereket görür. Bu da iki sınıfa ayrılır. Eğer gerçekten şeriat o bereketli zannettiği şeye bereketli demişse doğru ibadet etmiş olur, mübah olanı yapmış olur, şeriata itaat etmiş olur. Nere gibi? Arafat gibi. Orayı mübarek kılan kim? Allah ve Resulü. Kabe gibi. Ya taşın ne bereketi olur? Ama Allah mübarek dediyse mübarektir kardeşim. Benim için ikisi de taş. Doğru mu? Ama Allah Azze ve Celle onu mübarek kılmış. Ya da ikinci şekli Allah'ın ve Resulünün bereketli kılmadığı insanların akıl ve hevalarından uydurdukları olur. Kabirler, türbeler, salihlerin yatırları bilmem şunları bunları anlatabildim mi? Bu tarz Allah'ın ve Resulün bereketli kılmadı veya adam şeyhinin abdest suyunu, şeyhinin elbisesini, şeyhinin bilmem neyini öyle mi? Her şeyini kıymetli kılıyor. Bu eğer onun haddi zatında ona fayda veremeyeceğine itikat ederek yapılırsa bidattır, küçük şirktir, şirkin kapısını açmıştır. Artık kişinin inancına, itikadına göre de bu neye varır? Büyük şirke varır ve sahibini dinden çıkartır. Tabi bu meseleler dediğim gibi... Büyük şirkin ve küçük şirkin sınırların noktasında alimlerin konuştuğu, uzun uzun tartıştığı ve üzerine uzun araştırmaların yapılması gereken meselelerdir. Bunlar önemli hassas meseleler. Çünkü birçok insan küçük şirkle büyük şirki birbirine karışmıştır. Ya tekfirciliğe sapmıştır ya da ircaya cehmiyeliğe sapmıştır. Oysa ki ehli sünnet vel cemaat küfrün itikat küfrü iki tane ana temel başlarmış. Şimdi birazdan küfrün çeşitleri de gelecek cahiliye ehlinin. İki tane temel başlığa ayırmıştır. İtikadi küfürdür. Kişiyi dinden çıkartır. Her şekli. İtikadi küfürün her şekli kişiyi dinden çıkartır. Ameli küfür vardır. İkinci şekli ameli küfür de ikiye ayrılır. Dinden çıkartan ameli küfür dinden çıkarmayan ameli küfürdür. Dinden çıkartan ameli küfür şer'i ıstılahta alimlerin beyan ettiği, arz ettiği puta secde etmek gibi, musaf yakmak gibi, Kur'an yakmak gibi, Kur'an'ı köplüğün pisliğin içerisine atmak gibi Ameller haddi zatında neye itikat ederse etsin, ister helal görsün, ister haram, ister şirklesin, ister demesi fark etmez. Kim bu ameli işlerse işlesin, hangi itikat üzere olursa olsun sahibini dinlen çıkartır. Öyle ameli küfürler vardır ki orada kişiyi dinlen çıkarması o ameli küfrün neye bağlıdır? İtikada bağlıdır. İşte bu... Şu yıldız yağmur yağdırdı, onun vesilesi, yani şu yıldızın vesilesiyle yağmur yağdı, İşte bu ağacın vesilesiyle bereket geldi gibi inançlar. Bunlar bu bahsettiğim ikinci sınıfa girer, itikada göre şekli değişir bu küfrü olan amellerin. Ama bunlara şeriat genel olarak küfür lafzını ne yapmıştır kardeşlerim? Itlak etmiştir. Te'minet ve telâfun, 38 özelliği, cahiliye ehlinin 38 sekizinci vasfı. El-Kufru bi-âyâtillâhi. Allah'ın ayetlerine küfretmeleridir. Şimdi bakın bu kadar yani sadece bunu yazmış. Devamını şimdi biz dolduracağız. Şerhini açıklamasını izahını inşallah biz yapacağız Allah nasip ederse. Şimdi bakın hiçbir ahmak ve aptal insan yani onları topladığınız zaman ahmak ve aptal insanları kenara koyduğunuz zaman insanların geneli ekseriyeti kesinlikle ne yapmazlar? Açıktan Allah'ın ve Resulünün sözlerine sövmezler, küfretmezler. Küfür şer'i bir ıstılahtır. Küfür şer'i bir ıstılahtır. Birçok çeşidi vardır. Mesela cehalet küfrün bir çeşididir. Cehalet küfrün bir çeşididir. Hafız Ahmet el-Hakem'i İslam hakaydı kitabında küfrün çeşitlerini sayarken bir başlıkta cehalet diye atmış ve altına cehaletin küfür olduğunu söylemiş. Başka bir şey inkar ayrı bir küfürdür mesela. Allah etmek ayrı bir küfürdür. Bunun gibi nifak ayrı bir küfür çeşididir. Yani birçok küfrün Birçok küfrün çeşidi vardır, farklılığı vardır. İnsanın Allah'ın ayetlerine küfretmesi bu küfrün çeşitlerinin tahakkuk edip tezahür etmesiyle ancak gerçekleşebilir, ortaya çıkabilir. Diyor ki Ali birçok nas vardır ki Kur'an da buna delalet eder. Mesela Allah'ın şu sözü gibi diyor. Ulai kelledine keferu bi ayeti rabbihim. Onlar Rablerinin ayetlerine küfrettiler ve onunla karşılaşmaya fahat amaluhum. Yaptıkları güzel amellerin hepsi de boşa gitti. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ kıyameti وَزْنَا Biz onlara kıyamet günü terazi koymayız. Yani adam Allah'ın ayetine küfür etmekle beraber namaz kıldıysa, oruç tuttuysa, zekat verdiyse, hacca gittiyse ama beraberinde Allah'ın ayetine küfür varsa Allah diyor ki biz ona terazi koymayacağız. Bu amellerin hiçbirisinde terazide ağırlığını karşılığını bulamayacak. Nasıl olur peki küfrün çeşidi? Adam der ki ben Kur'an'ı kabul ediyorum vesaire ama ya bu devirde de el kesilir mi? Oysa ki Allah ayeti kerimede diyor ki: "Vasarıku vasarıkat fakta eydihum" hırsız erkek ve kadın elini kesin, doğru mu? İnsanın mücerret bu söz söylemesi Allah'ın ayetine küfür etmesidir. Yoksa küfür ananı avradını gelmişin geçmişin diye bizim halkın tabirinde ıstılağında olduğu gibi birine hakaret etmek değildir. Şer'i ıstılahta küfür bir şeyi inkar etmektir. Allah bir şey ispat etmiş. Resulü bir hükmü ispat etmiş. Şeriatta bir hükmü insan bunu inkar edecek bir söz sarf ederse bir harekette bulunursa ona küfür etmiş olur. Dolayısıyla salih ameli varsa da Allah hepsini yerle bir eder. Ve ayet-i kerimenin devamında diyor ki ذَلِكَ جَزَاءُهُمْ cehennem بِمَا كَفَرُ Küfür edip nankörlük ettikleri için onların cezası cehennemdir. وَاتَّقَذُ عَيَاتِ وَرَسُلِي هُزُوَى Onlar benim ayetlerimi ve Resullerimi alay konusu ettiler diyor. Onlar benim ayetlerimi ve onlar benim elçilerimi alay konusu oyuncak ettiler kendilerine. Bugün etmiyorlar mı? Cahiliyenin bu ehli yok mu? Bakın televizyon programlarının ekseriyetine. Allah'la Resulü'yle alay var. Yeni çekilen filmlere bakın. Reklamlarını yapıyorlar. billboardlarda şöyle. Hep işte imam var. İmamın saçmalıkları var. Onun üzerinden dinle, dinin şiarlarıyla Alay var. Dini işyarlarıyla alay var her konuda. Allah Azze ve Celle Subhanehu ve Teala dinini oyuncak olarak göndermemiş. Bir gün akrabamdan bir tanesini ziyaret ettim. Beni çok seviyorlar. Yani ben onlara kafir de desem, müşrik de desem, siz putperestsiniz, gelin Müslüman olun da desem, inşallah yakında Müslüman olacağız diyen çocuklar. Ayağını kırmış, alçıya alınmış. Alçıya biliyorsunuz imza atmak bizim Türklerin garip öflerinden bir tanesidir. İsim yazarız, imza atarız. Bizim garipliklerimizdendir. Bir tanesi de imza atmış. Cehennem bilmem şu bu bir şey yazmış oraya ama. Aklınca espri yapıyor. Sivri zeka. Ben onu görünce okudum, ister istemez gözüm çarptı. Bu ne dedin? Dediler falan yazdı. Altında da ismi yazıyor. Oğlum sen dedim cehenneme oyuncak mı zannediyorsun? Aptal herif. Normalde çok, yani güldüğümüz, şakalaştığımız, çok böyle rahat, güzel bir ortam. Anlatabildim mi? Öyle bir ortamda bir anda bir kasvet beni sardı. Allah'a olan hürmetimden, Allah'a olan imanımdan, ayetlerine olan saygımdan, edebimden. İnanın Allah şahit kıpkırmızı oldum, öfkeden rengim değişti, suratım karardı. Dedim siz cehenneme oyuncak mı zannediyorsunuz? Şimdi düşünsene hepimizin güldüğü bir ortamda biri ne gülüyorsun lan diye böyle ters bir tavırla takınsa herkesin bir anda morali bozulur doğru mu? Yaşamışızdır çok defa. Böyle durumlar insanların moralini oldukça bozar. Böyle bir tepkiyle karşısına çıkınca hemen silmeye kalktılar. Anladılar. Şimdi onu ona iten şey Allah'a ve Resulüne karşı olan küfrü. Niye bir Müslüman onu yazmıyor oraya? Çünkü kalbinde Allah'a iman, Allah'a karşı zillet, Allah'a karşı bir boyun eğmek var. Çünkü cahili ehlinin vasfı Allah ve Resulü'nün ayetlerini eğlence edinmek alaya almak. Allah ayet-i kerimede başka kef suresinde 103 ve 105. ayet-i kerimeye kadar diyor ki قُلْ هَلْ bil بِالْاَخْصَرِينَ عَامَالًا De ki size ameller bakımından hüsrana uğrayacakları haber vereyim mi? اَلَّذ۪ينَ دَلَّ سَعْيَهُمْ fi dünya ve on hem yahsabuna enhem ona sun'a onlar ki dünya hayatının koşturmacasının onları saptırdığı azdırdığı buna rağmen de kendilerini hak ve hidayet üzere gördükleri kendilerini güzel yapıyoruz zannettikleri olan kimselerdir bunlar cehaletle beraber taklitle beraber haktan ve imandan sapan küfre düşen şirke düşen insanların misalidir onlar iyilik yaptıklarını zannetmiştir. Zekat vermekle, sadaka vermekle ama Allah bütün amellerini boşa çıkarmıştır. Çünkü şirk bütün amellerini ne yapar kardeşlerin Yok eder. وَلَيْنْ اَشْرَقْتَ لَا يَحْبَتَنَّ عَمَلُكْ وَلَتَقُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ Allah Azze ve Celle diyor ki eğer Allah'a ortak koşarsan Allah bütün amellerini boşa götürür. Burada tehdit hitap kime? Peygamber aleyhissalatü vesselam. Şimdi bugün öyle insanlar göreceksiniz ki Allah peygamberi tehdit etmiş. Şirk koştuğunda amelin boşa gider. Bugün insanlar çıkıyorlar. Başka insanları kurtarmak için diyorlar ki bu adam şirk koşuyor ama Allah bunu affedecek. Amellerinin karşılığını alacak. Cennetle hayırla. Allah böyle bir din anlattı mı? O Kur'an'da yazmıyor. O insanların akılla ve havayla iddia ettikleri ortaya attığı batıllardan bir tanesidir kardeşlerim. Burada kalacağım. Çünkü yani bir sonra getirdiği özellik farklı bir kapı açacak sonrakilerle beraber orada uzun uzun izah ederiz sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verisinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsin ve şeytanımdandır wa akhiril da'wanen elhamdulillahirabbil alimi subhanakallahumma bihamdi ashadu an la ilahaillah antasafurka wa tubine